ve ile ile ve Şimdi eee Enes Sobet e, vakasını anlattı, öyle mi? Evet. vakasından sonra Mehneminlere karab oldu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve haberlerden bu vakta medine tu hatta yadkhu <gülüyor> Hadis-i şerifte medine en güzel zamanında terk edilecek. Öyle bir gün gelecek en güzel hurmaları olmuş mevsim efendim Bolluk bereket var, sahabeler var, alimler var. Öyle bir zamanda Medine terk edilecek, o kadar boş kalacak. Hatta kurt veya köpek gelecek, Resulullah'ın mescidinin direklerinin dibine Bu Bunun Resulullah'ın haber verdiği aynı oldu. İzhar'a vakasında canını kurtaran zor kaçtı. Bunu anlattık. Şimdi bir daha tavsiyatına girmiyoruz. E neticede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere Uhud'a çıkmıştı. Medine'ye hakim biliyorsunuz Uhud tepesinden bakarken. Medine'ye vereye bakaraktan ''Qariyetum yeda'uha ehluha Bu mübarek şehir en verimli, en güzel zamanında ehli tarafından terk edilecek buyurdu. Yine bu her vakasına işaret olabilir. Efendim Tabi Din bakımından en güzel zamanıydı Çünkü alimlerin en bol zamanıydı Sahabe-i kiramın hayatta olduğu bir dönemdi Dünya bakımından e, Bolluk vardı Geçim genişliği vardı Mamur idi Böylece terk edildi Hatta ekseri ehli gitti Vurmaları meyveları Efendim sürdü gitti bir zaman Medine boş kaldı sonra efendim e, insanlar geri dönmeye başladılar fakat bir defa daha e, ahir zamanda terk edilecek yani hadis-i şeriflere bakarsak, rivayetleri toplarsak e, tek müteaddit defalar vuku bulacak Medine'nin terki hadis-i şerifte İbn-i de vardır, Tarif-ı El-Medine 400 eseri vardır o eserde bir hadis-i şerifte لَا يَغْرُجَنَّ bir defa çıkacak, sonra geri dönecek. İşte Hare vakasında çıktılar, sonra geri döndüler. Şimdi nasıl Medine? Ne kadar şen değil mi şimdi? Ne oteller, ne güzellikler değil mi? ثُمَّا لَا يَغْرُجُنَّ Sonra bir daha çıkacaklar Medine'den, ahir zamanda. ثُمَّا لَا يَعُدُونَ Sonra bir daha dönemeyecek işte bu daha olmuş değildir. Hazreti Ömer'den yine el-Vadi Nam-i Şerif'te Ya hurcu medine timinha medine ehli medine'yi terk edecek sümme yaudûne ileha fe amurûneha sümme tevceli ve tümne Medine efendim ehli tekrar döndükten sonra yeniden mamur olacak ve insan dolacak ve binalar çoğalacak. Şimdi oldu mu? Yani şimdi her taraf eskiler yıkılıp otel, otel, otel, otel hacıları almıyor. E şimdi mamur zamanıdır. Efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şimdiki mescidin binasının içindeki şeylere kadar haber vermişler. Şimdiki yeni mescidde böyle Pembe mermerler kullanmıştır duvarlardaki. Gidenler görür. Yani böyle duvarlarda mermerler çok güzel işçilikler yapılmıştır. Pembe pembe mermerler. O rengin e, efendim e, mescidin imarında o renklerin kullanılacağına kadar haber vermişti. Bak şu anda çıkmıştı Ve uzaktan bakıldığında tabi beyazdır. Dışı beyazdır cephe olarak. Çok uzaktan baktın Uhud'dan falan. Kasra ev Deccal geldiği zaman Mekke Medine'ye yakına gelecek. Mekke Medine'ye giremeyecek tabii. Efendim Medine'ye yakın bir yer hadis-i şerifte vardır. Oraya gelecek. Şimdi kralı saray oradadır. Medine'ye yakındır o. Orada e, o dağdan Medine'ye bakacak. Yüme ne adel Bu beyaz köşk kimin soracak? Bak Resulullah Efendimiz zamanında e, Ravza'nın bu şekilde bina edildiğini. uzaktan bakıldığında hakikaten büyük bir köşk saray gibi görünüyor şu anda da beyaz. Bu beyaz köşk kimin soracak? Çünkü Medine'nin her tarafında melekler onu karşılayarak efendim Medine'nin e, korumasında olan melekler onu içeri sokmayacaklar. Şimdi bu Medine-i Övereden e, birinci çıkış oldu. Sonra bir rivayette yine ikinci çıkış da var. Süfyani zamanında. Bu sohbetleri takip ederseniz efendim yani çıktığı zaman, yine azir zamanın fitnelerindendir Allah muhafaza etsin. Süfyanî'in zamanında yine Medine ehliyle savaşlanacak. Ahir zamanda, efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Hureyre hadisinde sordular. Ya Resulullah neden çıkacak bu Medine'liler Medine'yi terk edecek? Nuhricun bunlara şu kötü yöneticiler onları çıkmaya zorlayacak buyurdu. İşte Harre vakasında Yezid'in gönderdiği Müslim adındaki zındığı Müslifin efendim yaptığı şeyleri dinlediniz. Nasıl ki Medine ehli efendim, çıkmak zorunda kaldı. Yarı zamanda bir daha tek olacak. Ancak bir daha var ki efendim ee, ahir zamandaki kerk cihat için Medine'ye çıkacaklar. O da Mescidi Eksa'da o vakit Hazreti Mehdi imam olacak. Hazreti Mehdi Mescidi Eksa'da imam olacak. İsa Aleyhisselam da Şam Şerif'te beyaz minare eğlip oraya gelecek. Medine ehli de oraya cihadi çıkacaklar. Tabi dünyanın artık son dönemleri ama tabi İsa Aleyhisselam tekrar Medine-i gelecek zaten İsa Aleyhisselam Medine'de gömülecek. Bunları ileriki derslerimizde epey e, şerh edeceğiz, geniş geniş size anlatacağız rivaatleri takip ederseniz. Ve e, hadis-i şerifte Ebu Davut'ta gördük onu. Efendim ''İmâretü beytil makdis harab-ı yetribe ve harab-ı yetribe hurucul melhame'' diye bir hadis-i şerif vardır. Bu hadis-i şerifte buyuruyor ki Kudüs'ün yani Mescid-i şu anda Yahudilerin elinde inim inim inleyen, harap haldeki Kudüs-i mamur olacak. Bu Mescid-i mamur olması demek Medine'nin karab olmasıdır diyor Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'nin harap olması büyük bir harbin çıkması diye devam ediyor hadis-i Yani o zamanki Medine elinin çıkışı ne sebeple olacak? Efendim e, Kudüs'e ee, Hazreti Mehdi'ye, Hz. İsa'ya kavuşmak ve efendim en büyük cihada katılmak niyetiyle olacak. O ahir zamandaki efendim kuruş ve çıkış. Allahu Teala Hazretleri bizlere uzun ömür verir de o günleri görürsek tabi o günlerin de ne kadar uzak olduğu belli değil. O günlerde yaklaşabilir. Şimdi büyük ortada projesi bilmem ne projesi. Hep bu bakıyorum faaliyetler ne hizmet ediyor? Bu kıyamet alametlerinin yaklaşmasına işaret ediyor. Ortalık ateş olur. Daha da ne olacağı belli değil. Şu anda büyük bir tedirginlik yaşanıyor. Efendim, dolayısıyla e, önümüzdeki günler ne gösterir? Geceler, gebedir, neler doğurur? Allah bilir. ''Elle yâli habâle yerinde külle garibe'' tabii bizim imanımız ayet ve hadislere tamdır. Allah ve Resulünün buyurduğu aynen olacaktır.'' Yaşarsak görüp inşallah hak tarafından efendim çarpışanlardan oluruz, cihad edenlerden oluruz, çalışanlardan oluruz. Hazreti Mehdi'ye asker oluruz, İsa aleyhisselam asker oluruz. Ama yaşamazsak da Allah bize bu sohbetleri nasip ettiği için, bize bu konuları konuşturup dinlettiği için çocuklarımızdan, torunlarımızdan bizden gelecek zürriyetlerimizden Allah Celle Celaluhu Hakkın hakimiyeti için cihad edenler halk eyler inşallah. Hiç olmazsa ölçekte ruhlarımız efendim bu manevi kütüphata efendim ulaşmış olur. Nasibini almış olur. Çünkü biliyorsunuz ahirette gitmek, efendim gitmek kaybolmak manasında değildir. Her şey görülüyor. Dünyanın bütün haberleri ölülere belki de bizden çabuk ulaşıyor. Tabi ruhlar diridir. Hele ki şehitlerin ruhları tamamen diridir. Onlar hep serbestçe dolaşım hakkına sahiptirler. Allah Teala bize de yolunda şehitlik nasip eylesin. Tabi yolunda şehitlik nasip eylesin derken illa bizi kaksın biri vursun demek değil. Veya bir küzü bize demek değil. Şehit olmak Resulullah Sanat-ı Hakk'a vuruldu. Ekserim şu hediye ümmet Ümmetimin şehitlerinin ekserisi Yatağında ölenlerdir. Yatağında ölenlerden çok şehit vardır. Ben e, se'ele Allah'a şehadete misuddin bellegahullahu ve nazileştüverdâ ve immâ te'alâ kuracîm. Müslim i sayıdır. Her kim Allah'tan sadakatla şehitlik isterse, yatağında da ölse Allah onu şehit makamına çıkaracak. Resulullah söz veriyor. Yatağında da ölse ama şey ki doğru istihar. Kabul olur diye amin demekten korkma yani tamam ya kabul olu da biri beni vurursa demek çünkü ecelinden ölmek yok zaten öleceksin, boşuna ölme demek istiyoruz başka bir manası yok yani yanlış anlamana bir gerek yok evhamlaşma yani dua kabul oldu ben bu gece gidiyorum falan bir yüzümü yok vaktin kendi mi gideceksin zaten sen şehit olarak gitme ama bu kadar Evet. Allah Teala bizlere nasip eylesin bize ancak şehitlik baklar zaten şehitlikten aşağı bizim günahlar taklanmaz günahımız çok Şehit'in ilk damla kanıyla anasından doğmuş gibi terdemiz olur. Onun için efendim, bu dinin hizmetinde yaşayalım, ölelim inşallah. Efendim, ondan sonra fitnelerden, belalardan en büyüğünden biri de nedir? Şimdi ne dedik? Emevilerin dönemi ikiye ayrılıyor. Süfyan'i koluyla Mervani kolu. Süfyan'i kolu yani bu Süfyan'dan gelen Tabi ki Radıyallahu anh, Ebu Süfyan Radıyallahu anh, Hz. Muaviye Radıyallahu anh, ondan sonra Yezid, ondan sonra oğlu yeniden Muaviye, o da Radıyallahu anh iyi idi. Efendim Yezid'in haricinde. Orası bükünce e, ne yaptılar? Efendim Mervan'a e, biat ettiler. Çünkü ikinci Muaviye, yani Hz. Muaviye'nin torunu olan Muaviye, e, halifeliği terk edince bu babası yap, Yezid'in yaptıklarından Allah'a sığınınca değil mi? dinlemiştiniz onu. Neticede o kolun e, hükmü bitmiş oldu. E, Tabi bu tefer e, efendim, Ablal-i Zübey radıyallahu anh Mekke'de Hicaz'da Efendim, Mısır'da, Irak'ta birkaç yerde çok kuvvetleşmişti. Abduhan Üzübeyir refiyat edildi. Dokuz sene kadar Hicaz'ın ve civarının hakimiyeti teyli değildi. Abduhan Üzübeyir radıyallahu anh sahabeydi. Sahabe olu sahabeydi. Annesi Esma bint Tebib bin Sıddık radıyallahu anh e, Esma valide kimdi? Ebu Bediü Sıddık'ın kızı. Ebu Bediü Sıddık'ın kızı hani Sevin Baharası'nda hicrette gizlenirlerken efendim yemek götüren, getiren Esma valide. Çok kıymetli bir annem, Yani Ayşe anamızın nesi? Kız kardeşi, Esma valideniz. Onun oğludur Abdullah Önüzü Bey'i. Büyük zaptır. O Mekke'ye 9 sene e, hükmü yönetti. Bu arada tabii e, Mervani koluna Emevilerin e, Şam'da e, hilafet intikal etti. Derken efendim Abdülmelik döneminde eendim ee, haccacı zalim diye meşhur olan ee, efendim sefici sefi tay yaşayan kabiledir Bunlar zaten ümey oğullarıyla da caiyet antlaşmalılardı araları iyiydi Tabii ki Hz. Hüseyin'in şehadetinden sonra Abdullah bin Zübeyr Mekke'de tamamen güçlenince ve Harre vakasından sonra geçen anlattık ya. Medine'ye yapılan Harre hücumundan sonra artık Emeviyye oğlanı nerede görseler efendim Mekke ve Medine ehli tartaklamaya başladılar. Hicaz topraklarında duracak halleri kalmayınca bizi dağılım götürün buradan dediler. Hepsi Şam'a göçtüler demiştim size. Bu göç sırasında tabi bu babasıyla Hacac'ın babasıyla bu kendisi de Şam'a geçti. Yani Kur'an eline çok hizmet etmiş. Kur'an'ın harekelenmesinden, noktalanmasından kelimelerin imlasından bütün bunları Kur'a'ya o yaptırmış. E, para basından o zamana kadar Bizans paraları geçerliyken efendim İslam'ın ilk parasını Hacac basmış. Arapların ilk parasını Allah adıyla efendim o basmış. Abdullah Ünlü Zübeyir'in ee, halifelikten alınması yani ebevilere fiyatı sağlanmalıydı. Allah'a lütfen buna tabi razı olmayınca. <gülüyor> Evvela gitti Şepife yani Taif'e gitti. Zaten Taif'ten doğmuştu ya oradan ayrılmıştı. Taif'te orduya kurdu. 2000 bin orada bir beş altı ay efendim. Ta Arafat'a kadar geldi Taif tarafından. Arafat'a kadar gelerekler o bölgelerde Taif çünkü Mekke'nin nesidir? Bütün semzesinin, meyvasının yetiştiği yer Mekke'nin neresidir? Taif'tir. 90 kilometre Mekke'ye. E, ve Taif bütün bostandı. Üzümlükler, bahçelikler, bostanlıklar. Ben de gitmişim oraya. Dolayısıyla Mekke'nin bütün geçimi oradan gidiyor. Hadi şimdi dünyanın her tarafından geliyor da o zaman sadece oradan gelir. Şimdi daha gelecek bir sebze meyva? Yolda yetişebilir mi? O zamanki imkanlar var. E, Taif'ten efendim gelen gıda e, ulaşımını kesince... Haccaç, Mekke'nin, e, Abdullah Yüzübeyli'nin adamları da, askerleri de, Mekka, Mekke'deki bulunanlar aç kaldı. Zor oyunu bozar. Bu açlık çok dayanılmaz bir şeydir. Dolayısıyla 6-7 aylık muhasaradan, yani direkt Kabe'nin muhasarası değil ama, Taif'ten gelen yollar tutulduğunda Taif'ten kimseyi bırakmıyor Mekke'ye dair götürmesine. Dolayısıyla aç kalan millet Abdullah Abdi Zübeyir'e bayrak kaldırılmaya başladılar. Yani senin yüzünden oldu. Nedir, şudur, budur. O arada Abdullah Abdi Zübeyir'in bir çıkış yapmak istedi. Işte. Onlar 5 bin asker daha bekliyorlardı. Şam'dan gelen 2000 daha 5000 oldular derken Kabe'ye iyice yanaştılar. Muhasar altına aldılar ve Kabe'nin içine sığındığı atlar, hüzbel ve adamlarla karşı mancınıklar kurup o etraftaki dağlar var. işte Eccad kalesi vardı, aynı yıkılda otel yapılıyor. O Eccad kalesinin orası, Safa, Ebu Kubeyş şimdiki kralın sarayının arkası dağdır. Ebu Kubeyş dağıdır, hep koronanın üzerine iman ettiler. Oralardan çok yüksekten bakıyor Kabe'ye. Ebu Kubeyş en yakındır <gülüyor> ve en yüksektir. Oralardan mancını kurdular biliyorsunuz mancılıkla, ateşleri efendim. Ee, Kabe'de bulunan, işte Abdullah Yüzübey ve üzerine saldılar. Böyle saldırılar arttı, o arada Abdullah Yüzübey bir yapmak istedi yani çıkıp saldırmak isterken Abdullah Bey ve adamlar şehit edildi. Sonra onu idam etti, astı. Efendim, Kabe'yi efendim yıktı, yeniden yaptı. İşte, yapmadığı iş kalmadı yani. Çünkü Abdullah bin Zübeyr şöyle yapmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açanımıza büyüttü dillere kalkın diyor hadis uahdin bil İslam lehedel cembe. Benei tuha ala kavay dilemi millet yeni Müslüman olmasaydı buyurdu, yurdu Kabe İbrahim Aleyhisselam'ın ilk attığı temellere göre yeniden yapardım. Yani biraz daha fazla büyüktür Kabe'nin şeyi. O yuvarlak yer var arkasındaki Hatın denen yer orası Kabe'ye dahildir aslında İbrahim Aleyhisselam'ın temelinde orada içindeydi yani daha enliydi fakat e, e, tabi Kureş kabilesi Kabe tabi çok tufanlar geçirdi yani bunlar geçirdi Kureş kabilesi yeniden yapayım derken efendim paraları yetmedi yani o zamanki imkanları yetmeyince biraz e, dışarıda bıraktılar yani biraz önden ördüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki yani bu millet yeni Müslüman olduğu için fitne çıkar korkuyorum. Yoksa İslam yerleşseydi yani epey bir zaman geçseydi ben Kabe'yi yıkardım. Efendim babamın temellerini daha genişletirdim biraz arkaya doğru buyurmuştu. Tabi Abdullah Güzübeyir de bu hadise dayanarak ve hatimi de katarak efendim, e, Resulullah Efendimizin bir temennisi diyor yapardım diye ya, o şeyi yapmıştı. Daha bir genç yapmıştı. İşte hacca gelecek İbrizü Bey'in binası olmasın diye Cağbeli kırık şimdiki eee tekrar getirdi. Şu andaki şekle tekrar getirdi. E tabii bunda da bir neden? O kızın dışarıda kalınca biz Cağbel'in içine giremiyoruz ama oraya giren Cağbel'in içine girmiş oluyor. Aynen. Hani bir adam yemin çekiyor Vallahi Cağbel'in içine gireceğim. Oraya girse yemini yerinde Oğlum, bir istese ki karı boş olsun Kâbe'nin içine girmezse oraya girsek karıyı kurtarır yani. da. Çünkü Kâbe'nin içine seni sokmazlar yani kolay kolay. Bize bir kere nasip oldu ama daha bu kadar senede. E, demek ki yani bütün müminlere rahmet oldu onda. da. Ve ne içinde ne var? Bir hikmet var tabii ayrı da. Neticede Hacca estisa vurdu. Dünyayı kavurdu. ...çok işler yaptı... ...efendim... ...muharebelerde... ...yani harplerde... ...öldürdüklerini... ...sayısı belli değil... ...harplerin dışında... ...böyle tutup yakalatıp... hapsetip öldürdüğünün sayısı... 120 bin... ...öyle bir şey var mı ya... ...Hitler'de mi böyle bir şey var... 120 bin kişiyi... ...efendim... Sırf yakalayıp işkenceyle öldürmüştür. Efendim, böyle de bir adam gömülmemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında haber vermiştir. Tirmizi hadisinde fi fekîfin kâdâbun ve Bu hadis-i şerif Tirmizi'de geçiyor. Sakir kabilesi yani Taif'te yaşayan kabiledir. Bir efendim sahtekar çıkacak bir de fesatçı, isatçı mübil, mühlik helak eden birisi çıkacak. Her tarafı kurutan birisi çıkacak. Efendim. Bu hadis-i şerifin çıkması beklenirken ne çıktı? Muhtar bin Ubeyk Ebi Ubeyk Es-Sekafi O da Sekif muhtar isminde birisi çıktı. İşte onu da anlatacağız. Geçen bir konusu geçti değil mi? Hz. Hüseyin'i şehit edenlerin e, efendim, intikamını almak Hz. Hüseyin'in onları bütün buldu, yakaladı dedim ya. Yine aşure günü, İbn-i efendim öldüttürdü yine. Bütün Hz. Hüseyin'in kanına girenlerin tümünü dünyada toplattı, helak etti. Böyle bir adam sonra da bana vahiy geliyor demeye başladı, atlattı. Hepten dinden çıktık, oldu Çok çok da büyük bir efendim, etki alanı vardı. Onun hakkındaki konu Önümüzdeki derslerde sahte peygamberler bölümü gelecek. Sahte peygamberlerde kimler çıktı, neler çıktı çıkacak, onları konuşacağız. Muhtarın konusu. E, Hadis-i şerifte Resulullah'a bölümünde, sefifte bir, bir çıkacak müfsit, o e, efendim muhtardır. Bir de e, şey, kezzap çıkacak. Kezzap, yalancı sahtekar, sahte peygamber, muhtardır. Bir müdür çıkacak yani, kimdir efendim? E, Helak edici, Birisi çıkacak. O da kimdir? Kim çıktı? Abdullah'ın buyurduğu üzere Haccac çıktı. Haccac da ne kabilesinden? Sekifli. Sekafir. Osmanlı Sekif'ten olacak ikisi de. Şimdi ne zaman ki <gülüyor> Abdullah bin Zübeyir'i şehit etti. Ee, annesi Esma Validemiz o zaman belki 90 yaşlarına var. Ebu Bekutlu'nun kızı. O geldi Haccacin karşısına çıktı. Oğlu asılı Oğluna bak, bakıyor daracında, Abdullah yüzüne radıyallahu anh'a baktı, çok üzüldü zaten. Oradan haccaci geldi. Dedi Resulullah buyurmuştu, zikriyin kelabun vermiyorum. Sahtekar çıktı muhtar dedi. Mübir de sen misin meğer hacca dedi. Yüzüne. Tam da ne yapıyor sahtekar ona tam bir taruz. Her bir şey yapmadı. Ama şeyinde, esma valide yüzünde yildiye bakar. Ha. Haccaç gibi pireye yoldan yakana efendim. Resulullah buyurdu mübir sen çıktın dedi. Ve tirmizi de bunu kaydı geçiyor aynı böyle. Yani hadiste e, isim vermiyor ama tirmizi ne diyor? İster kezzap muhtardır, mübir de haccastır. Aynen çıktı. Efendim sahabe-i kiramdan ihanet etti. Çok sahabeyi efendim çok sahabeye eziyet etti çok sahabeyi şehit etti. Efe, bu 120 binle sahabe de var. Efendim tabiinden var, müfessirlerden Saidi bin Hazretleri vallahi Allah'a çok büyük zat Saidi bin şehit etti. Evet. Fakat onu şehit ettikten sonra pek tutunamadı. iki ay kadar bir ağrı, sancı midesinden duramadı Kendi ölümünü istemeye başladı artık. Allah belasını verdi. Saidi bin Cübeyr'den sonra Efendim, az eserler. Vefatından sonra birisi mana aleminde bunu gördü. Dedi ki, durumun nedir? Dedi, ne olacak? gibi değil. Şimdi burada şu mesele var yalnız. allah Teala dedi, her öldüğüm insana karşı bir kere ölüm acısı yaşattı bana dedi. Her öldürdüğüme bir ölüm acısı. Ya ölüm acısı çok acayip bir adam Bir kere yaşıyor herkes ya. Efendim, her öldürdüğüme bir 120 bin sınıf harplerin dışında bu ne kadar adam öldürdü bu arada şimdi hep öldürdüğü de müslüman değil bu 120 bin müslümanlar fakat çoğu da harplerde öldürdü, cavurdan tabi yani kılıcı iki tarafı kesiyor yani kılıcı iki tarafı kesiyor Niye? cahip adam ya cahip adam böyle bir şey yok ya şimdi ulema adam birine soruyor Estağfurullah. Ve Şimdi hafız ya. Her gece mutlak Kur'an okurmuş. Tevcit kaçırmaz. Hatip kaçırmaz yüz kaçırılmaz, ikindinin sünnetini kaçırmamış hiç. Ben efendi hazretlerinden dinledim. Sonra bunu bir anadan gördüm. Yağmur duası yapılacak dediler ki, ikindinin sünnetini hiç kaçırmayan varsa çiftsin o dua yapsın. O kadar alim zayip tabi'in teme tabi bir kişi çıkamadı. Yani bir kere kaçırmış olabilir ikindinin sünneti. Gayri böyle kere. Haccat çıktı. Yani Haccat ama kezzat değil yani. Yalancı değil yani adam. adam'a kadar kaçırmamış yani. Böyle bir çiz. Böyle bir şey tarih yazmamış yani. İkinliliği, sünnetini hiç kaçınmamış. Öyle ne bila da? Efendim, ayetlere takar kafayı, hemen tefsirli uğrasın. Ama alimleri kabul eder daha. Âlimleri kabul eder. Hafızlara çok hürmeti var. Yani şimdiki zalimlerden çok iyi canım. Şimdiki zalimlerden k*** rahmet okutanlar geldi zaten. Biz yine de rahmet okumuyoruz. Hayırlı hala. Efendim... Şimdi kesiyor asıyor şeyleri milleti bu şimdi ayete geldi. Ayette diyor ki Mevla buyuruyor ki ehli kitaptan hepsi ölmeden evvel İsa'ya mutlaka inanacak. Nisa Sölesi'nin ayetinde ölmeden evvel Yahudi Hristiyan herkes İsa'ya inanacak diyor. Şimdi bu ayeti okudu tabi hafız adam, alim adam, hatip adam, Arap edebiyatında bir numara, fesat ve belahatta zirveye ulaşmış. cemherat hutabil Arap yani Arap hutbelerinin bir antiklopedisi vardı, Arapça bir eserdir. Burada onun hutbesi hemen hemen işte Hazreti Ali'den falan sonra hatiplikte bir geldi. Ve edebiyatta yani eşsiz edebiyatı var, hala ders Öyle bir hatiptir yani. Efendim Lafına laf yetişmez yani ha. Dediler ki sen Hz. Ömer'in adalet dönemine yetiştin. Niye Ömer gibi adaletli olmuyorsun da milleti kesiyorsun? Ne dedime? Tebader olacağım -te milletim. Bir Zebur gibi oğlum ben de Ömer gibi olayım. Hadi bakalım şuna. <Gülüyor> Karşılığında konuşamıyorsun. E, Ebu Zer dedi, dünyaya karışmaz bir şey yok, bir hırka bir lokma, Hazreti Ömer de öyle adam dedi, siz eşkıya olmuşsun dedi, Allah beni musallat etmiş dedi, yahu keseceğim dedi herkesi, <gülüyor> <gülüyor> ahçak böyle adam. Yani, cemaat-i gönle yuvela ne siz nasıl olursanız öyle yönetilirsiniz yani, Allah da başınıza bir bela getirdi mi, bunu da hak eden vardır demektir. Allah da Ebu Zer'in başına getirmedi abicacıya, dönem o dönem Evet. Enallahu velikul bulu ki, Kulun mülukuna vasılleyin. Fe yine ibadet yapanı yardım ile rahmeten. Ve yine ibadet vasılleyin, yardım mayı azapten. Fenayet çalışılıyor bizim mülukü. Lakin Bak bu bu sene aslında çok dinlediğimiz yani ne rivayet. Allahımız buyuruyor. Ben Allah'ım. Celle padişahlar Bütün kralların Hidellerin yöneticileri ve bana. Kalpleri ve perçemleri avuç saçları benim elimdedir Allah Teala. Kullarım bana itaat ederseleyen başlarındakileri onlara rahmet yaparım. Kullarım bana isyan ederseleyen başlarındakini onlara bela yaparım. Başınızdaki yöneticilerin zulmünü anlatıp onları sövüp saymakla uğraşmayın. Çünkü faydasız olur. Ne yapın? Bana dönün, tövbe edin, başınızdakileri bana bırakın Allah buyuruyor. Nasıl onları yumuşatacağımı e bunu Bu mesele de böyle. Tabii ki başındaki bir köküyse de efendim onun sorumluluğu yok demek değil. O kendi cezası kendi çekecek ama sen sana düşeni yapsan, Allah'a tövbe etsen, itaat etsen, Mevla Teala ve Tefettas Hazretleri efendim başındakileri Sanayi itaatkar edecek. Musa Aleyhisselam dedi ki Ya Rabbi sen mekandan münezzehsin. Ezger yüzünde kalmış kullanılsın. Bizden razı mısın değil misin? Biz buna ne alamet bulabiliriz? Mevla buyurdu ki İz esnafetü ala ibadihi ya raunfe ve alametun Başınıza iyileri geçirirsem anlayın ki sizden razı. وَاَيْجِ السَّعَمَةُ عَلَىٰ اَعْبَادِ شِرَالُونَ فَهُوَ عَلَىٰ مَتُشْتَسَاتِي Kötülerin başınıza musallat ederse, anlayın ki sizden razı değilim. Bu bir ölçüdür. Bu ölçüyü tutarsak, herkes ne mal olduğunu kendinin karar verir. Evet. Allah Teala hayırlı sahipler gönderse. Hayırlı yöneticiler nasip versin. Dua bu. Başka yapacağımız dua yok. Mevlâ Ancak hayırlısını isteyelim inşallah. Rabbim hayırlısını nasip eylesin. Evet. Haccac, şimdi gece Kuran okuyor, tabi Kuran'dan bir şeyler kafasına takılıyor. Onun için, Şehridni Havşeb vardır, radıyallahu anh, bu da tabiinin büyüklerinden, Şehridni Havşeb. Onu çağırtmış, dedi ki gel bakalım, sen dedi alim adamsın, müfessirden, E, yanına giren de ödü kopuyor ha. Yahu dedi bir ayet okuyorum okuyorum bir türlü altından çıkamıyorum dedi. Tefsirini anlayamadım dedi. Nedir dedi? Ya bu ayette buyuruyor ki ölmeden her yavdu Hristiyan İsa'ya inanacak. E ben dedi Hristiyanların kafasını kesiyorum inanan inanan görmüyorum. Yavdu'yu kesiyorum o da da inanan görmüyorum dedi. Adam ancak doğruyor ya. Bir de görmeyince ayetten manasını anlamadım mı acaba dedi. Şehrin davşep dedi radıyallahu anh. Manayı yanlış anla, anlatmış sana, kim anlattıysa dedi. Niye? Onun manası dedi, o ölmeden evvel, sen boynunu vurmadan evvel kalkıp da efendim, ben İsa'ya inandım, ben Musa'ya inandım diyecek demek değil ki. Yani ne Ha, Bir Hristiyan, öleceği zaman, ölüm meleği geldiği zaman, efendim, ''Velev terâikece ve fellenine keferûl melâket yadribûne ve vecvârov.'' Melekler yüzlerine, arkalarına, kamçılarına, vururlar ayetine göre bunlar dayağı yerken ona denecek ki sen, sen Allah'tır dediğin veya Allah'ın oğludur dediğin veya haşa benim üçün üçüncüsüdür dediğin İsa var ya Allah'ın kulu ve Resulüdür. Ha, diyecek o da inandım diyecek öle ceberecek. İnanma fayda vermiyor çünkü gördü artık. Bunu sen duyamazsın dedi yani haccaca. Bu manevi bir şeydir. Melekten sopayı yer o anda inanır dedi. Sen onu ne bileceksin. <gülüyor> Yahu diye de ölüm meleği gelir darbeyi indirir ve ona der ki sen öldürdüm zannediyorsun ya o insa Allah'ın Resul'dür o köklere kalktı. Sen öldürmedin ha. O da iman ettin der. Böylece efendi geberir gider. Fakat bu senin duyman bunu gerekmez bu ayet. Ha ne zaman İsa Aleyhisselam ee, inecek ya. İndiği zaman Şam'da Hristiyanlar hep onu bekliyor. Şimdi Yahudiler Mesih bekliyor. Hristiyanlar da Mesih bekliyor. Biz de bekliyoruz İsa Aleyhisselam E ee, gelecek tabii çünkü bütün kitapların kaynağı Allah'tan geldiği için her kitapta var bu. Ve lakin e, Hristiyanlar diyecek ki o geldi mi işte benim. biz ilerleyeceğiz. Yahudiler diyecek işte benim. onlar başka bir Mesih bekliyor. Çünkü o da İsa Aleyhisselam da İsrailoğullarından da zaten köken itibariyle. Fakat İsa Aleyhisselam bütün hepsinin efendim, İslam dışındaki dinleri batıl olduğunu ilan edecek. ve onun sağlığında dünyada bir kafir kalmayacak. Ya inanacak, ya İsa Aleyhisselam 40 sene hüküm sürecek. Bu son derslerimizde çok uzun gelecek bu konuda. Yani İsa Aleyhisselam gökten indiğindekiler onu görüp iman edecek. Ama şimdikiler ölürken meleği görünce iman edecek. Bu ayetin manasını verin. Dedi sen bu manayı nereden öğrendin? Şehri bin da de mübarek adam aslında Ünlü Selme validemizden öğrenmiş. Efendimizin hanımından öğrenmiş bu tefsiri. Fakat şi, Hacca'cı kızlayıp diye Muhammed'in e de öğrendi. <gülüyor> Muhammedin hanefi Hazreti Ali'nin oğlu. Hazreti Hüseyin'in kardeşi. Yani onlar Emeviler zıttı ya Hazreti Ali'nin soyuna. O şimdi dedi bu manayı nereden öğrendi? Aslında annemden öğrenmişti. De. Dedi kızları dedim ki Muhammedin hanefiden öğrendim. Dedim bak baktım, baktım ne yapacak? Dedi ki kaynağından almışsın ilmi dedi. <gülüyor> Biliyor ya o. Hacca zalim ama Cafer değil yahu. Haçak, ya. Hacca Hacca dinle <gülüyor> Durumu ne merkezde? dedi cehennemin tam merkezinde dedi. <gülüyor> Fakat dedi her öldürdüğümü bir kere öldürdüm. Bu son öldürdüğümü iki kere öldürüldüm Efendimler çok anlatırdı bunu. O son öldürdüğümü ne saydıcı beydi? Saydıcı iki kere öldürdü beni dedi. da ne diyorsunuz? İmanlı ölmeseydi, ceza veriler mi diyor her öldürdüğüne bir öldürmeye? Yani çünkü ne, imanlı adam ne kadar günah olsa çıkıp cennete gidiyor mu? E gidiyor da. En büyük günahkar, günahlar adamı kabir ediyor mu? İnkar etmedikçe kafir? Olmaz. E onun için yani demek cezasını veriyorlar. Ama kafir olsa hiç böyle emredi kalacağı için konu olmaz değil mi? Evet. Haç bu. Ondan sonra Kur'an'la çok meşgul olurdu. Şimdi Yahya bin Yağmur vardır. O da bu olacak. O da yola. şimdi haber yolladılar. Dedi ki sen dedi duyduğuma göre Hasan Özçey'in Resulullah'ın zürriyetindendir diyor musun? E dedi diyorum. Diyorsun ama dedi. Bunların dedi babası dayanıyor da Resulullah. Kimden geliyorlar? Fatıma Anamızdan geliyorlar. Dedi zürriyet dedi babadan gelir. Yani zürriyet kadından gelmez ki dedi. Yani Hz. Ali'nin zürriyetidir diyebilirsin. Ama Resulullah'ın zürriyetidir diyemezsin. Çünkü dedi e, Fatıma'dan geliyorlar kızından. Yani neşep, soy nereden sabit olur? Oğuldan gider. Kızdan gelene nasıl zürriyetidir dersin. Zaten de tabi Hz. Ali'nin soyuna da küçük ya bu emeviler. Yahya Niyanur Hazretleri çağırırlar sonra Musa Kazım Hazretleri de 12 imamlardır onunla da bir mücadelesi oldu dedi ki neye dayanarak böyle söylüyorsun o da dedi ki Kur'an'a dayanarak duvara dayanarak değil herhalde <Gülüyor> bu sefer dedi ki ulan benden Kur'an'ı bilen mi var dedi ya yüzmüşüm dedi ağız bir ayet görmedi dedi ki durur ya her şey seni mi görmen lazım ben sana bir ayat dedi. Hemen çıksın beyle. Ne oldu? Estağfirullah. Estağfirullah. bak burada dururum dururum dedi. Tamam dedi kabul ettim dedi. Hasan Hüseyin dedi zürriyetinden de Resulullahın dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. İsa e Aleyhisselam Nasıl İbrahim aleyhisselam'ın zürriyeti oluyor? Anasıyla. Babası yok ki. Yani tabii ki zalimli kuyuları var, değişik huyları var fakat Kur'an'a hürmeti, tersi ilme hürmeti, hafızlara hürmeti ve ikramı, hediyeleri, bahşişleri çokmuş. Veyakim böyle de afet adam yani. Efendim ne yaptı? sahabe kiramdan bir cemaate yani birçoklarına ihanet etti, eziyet etti, efendim işkence etti. Bunlardan bir tanesi de Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hizmetçisi Hazreti Enes. Vallahi Allah on sene hizmet etmiş Hazreti Enes. E ben Abdullah bin Ömer vardı. Hazreti Ömer'in oğlu. Büyük belki Abdullah bin Ömer'e de zehirli bir e, hançerle böyle bir dokundurdu, vurdurdu. Onu da öyle şehit etti. Abdullah bin Ömer'e de şehit etti. E ben Tabii bütün bunlar Abdülmelik'in seyyatına yazıldı Ebevilerin. Eme Çünkü on onların emiriydi, onların vanisiydi, onların yetkilisiydi. Dolayısıyla Hz. Ali Efendimiz radıyallahu anh ta vefatından evvel, bu işlerden çok evvel bir adama dedi ki لَا مِتْتَ حَتَّى تُدْنِكَ فَتَا Sekif'in delikanlısına yetişmeden ölmeyeceksin. Sekif kabilesindeki bir delikanlıya. Adam dedi neymiş bu, kimmiş bu? dedi kıyamet günü ona denecek ki cehennemin köşelerinden bir köşeyi sen doldur da millet rahat etsin. Cehennemin zaviyelerinden bir zaviye ona mahsus. O günün yerli bir Bak Hazreti Ali'nin yüz söylüyor bunlar? Taybe Efendimizden duydum bunları tabii ki. Hep olmadan evvel söylenen şeyler aynıyla vakı olmuş. 20 veya 20 küsur sene hükümdarlık yapacaktı. Bu çıkınca, La ilahe Bir günah bırakmayacak yapmadı. Hatta de, ve hatta Bir günahla arasında dedi, kilit kapı olsa o kapıyla kadar yapar dedi yani. Öyle bir şey bırakmaz. Ya men edenlerin hatırına kim karşı geldiysen, tüm yani ona kim itaat ediyorsa ondan hatırı için iş yapar. Ben senin adakını vereyim. Şuna yap. Tamam. Böyle bir zalim. Efendim. Sahabe-i kirama hakikaten eziyetleri oldu. En çok tabi Hazreti Enes radıyallahu anh efendim onu da yanına çağırttırdı. Hazreti Enes radıyallahu anh onun aleyhine konuştuğunu duyunca dedi ki onu bana getirin Hazreti Enes'e dediler Hacca seni istiyor yani giden sağ dönmüyor <gülüyor> giden sağ dönmüyor <gülüyor> Abdullah Es-Sakafi'yi gönderdi Hazreti Enes'e Emirül Mevmeni'ne icabet et etsin Hazreti Enes de dedi ki Allah'ıma alçak etsin Aziz Allah'ın itaatıyla izzet bulan zelil de Allah'a isyan ederek alçak olandır bak elçisine söylüyor ha sonra da hadi gidelim kaldı, ne diyor Haccavcı'nın yanına geldiler dedi bizim konuşup beddua dua sen mice? Hazreti dedi ki sana ulaşanların hepsini ben demiş değilim ama benim ne dediklerim devam Hepsi de sana ulaşmış değil. <gülüyor> Korkmuyorsun dedi benden ya. Öldürüm seni dedi be. Dedi ki zaten senin beni öldüreceğine inansaydın sana ibadet etmem gerekirdi. Çünkü öldüren dirişten ancak Allah Celle Celalühü. Eceli kimin elindeyse de yine kim öldürüyor? Allah. Sen öldürmüyorsun ki. O bir el mi Ha, ben inansam ki bu ölebilir, o zaman sana ilahiye tapmam lazım sana. Ne doğru laf görüyoruz. Resulullah'a aykırı geçiyor. Evet. Sen dedi <gülüyor> Allah'a isyan ediyorsun. Resulullah sünnetine karşı geliyorsun. Allah'ın düşmanlarını ulu tutuyorsun. Allah'ın dostlarını alçak ediyorsun. Dedi bak seni çok fena yapar. <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Enes dedi yap bakalım hadi ne yapabilirsin? <gülüyor> dedi sen niye güveniyorsun ya? Bu ne cesaret dedi bir işe var. Hemen de anlar işi çözmeye çalıştı. <gülüyor> <gülüyor> dedi e bir şey var dedi senin arkanın benim arkanın. Ne var? Ben Resulullah'tan bir dua öğrendim. Men bi kul sabah lam yekun Her sabah dua okuyana kimse bir şey yapamaz. Kralmış, şuymuş, buymuş, hacıymış. Hiç fark etmez. Şimdi ne cehil tesir eder, ne büyü tesir eder, ne zalim sultan zarar verebilir. Hiç. Hatta Ebu Müslim Hazretleri'nin 90-100 yaşına geldi bir cariyesi var, hizmet yapıyor ona tabii ya şu adam ölmedi ki de yani biz azat olalım ya bu adamı öldüreceğim Ebu Müslü yemeğine zehir katıyor her yıl tozacını arttırıyor tozacını arttırıyor hiçbir şey olmuyor <gülüyor> ve ölecek <gülüyor> mübarek anladı dedi ki bak dedi bir dua var dedi ben onu okuyorum zehir bir şey var dedi sen deri bacına zehir katma yani sana da masraf yapıyorsun <gülüyor> zehir al şu an bu al uğraşmadık. <gülüyor> Hacca bir sefer o duayı bana da öğretsene. <gülüyor> Hacca'nın itikadı var yani. <gülüyor> dedi ki ne duasıymış? İşte, öldüreyim de duan bozulsun falan. Öyle diyor yani. Adam da imam var. Adam diyor ki, dedi ki bu ne duaymış ya. Şimdi Resulullah'ın da hizmetçisi ya. Dedi ki mutlaka Resulullah'tan aldı bir şey bu dedisi. Dedi ki o duayı bana öğretsene. Hazreti Enes dedi ki ben yaşadığım müddetçe sen de hayattayken kimseye öğretmekten Allah'a sığdım. Neden? Bir işi sana zorlarsın başkasından alırsın o duayı. Seni yaşamanı istemiyorum dedi. Onun için Hacak dedi ki salın bunu gitsin dedi. Etrafındakiler böyle şaşırdı kaldı. Hazreti Enes çıkınca dediler ya sen pire için yorgan yakan adamsın. Adam sana hiçbir şey yapmadan adamı öldürüyordu. Bu sana ne kadar hakaret etti? Hiçbir şey yapmadın, ne istedin? Hacıcaş dedi ki, iki omuzunda dedi, ağızlarını açmış bana saldıracak iki büyük aslan var. Böyle duruyorlar. Gel gel. bir şey yap, dokun. Hazreti Enes radıyallahu anh sonra vefatına yakın efendi Hazretimiz bunu çok anlatır vefatına yakın o da yanındaki hizmetçisine dedi ki bende bir dua var Resulullah'tan emanet Haccaci içerinden -hac kimseye öğretmedim ama ölürsem benle gitmesin dedi ölürsem benle gitmesin bu duayı sana öğreteyim dedi. İşte meşhur duamız Bismillahirledi la yadurru ma asmihi Şey'ün fil ardu velâ fissemâi ve hüvessemî'ul alî Bir şey işlemez. Allah'ın izniyle. Üç kere sabah üç kere akşam odunca. Hz. Osman'dan var. Osman ibn Eban vardı. O da Hazreti Osman'dan bunu duymuş. O da felci olmuş. Bu hadisi rivayet etti Tirmizi'den. Hadisi dinleyenler şimdi ona bakıyorlar. Adama dedi ki ne bakıyorsun diyor. Yani yani Adam bak demek istiyor ki, sen bu duayı biliyordun da niye felci oldun? Yani rivayet eden ravi felç. O da bak dinleyendi tabii şaşkın bakınca. Dedi vallahi ben Osman'a iftira etmedim, Hz. Osman'dan işittim. Hazreti Osman da Rasulullah'a iftira etmez haşa, o da Rasulullah'tan işittir. Rasulullah kimden alıyor biliyorsunuz, Allah'tan alıyor, Celle'de alıyor. Kim bu duayı? Efendim e, okursa ben ben kalle hine Yuspuh sabaha girdiği vakit Bismillahirrahmanirrahim dua sene ate mırar üç kere lim tosun hucetu bela hatta yünse akşam kadar ani bir bela gelmez tabi cezeliye de şuna da hepsi faydası var akşam okursa da sabaha kadar ani bir bela gelmez ancak akşamdan sabahın hududunu biliyorsunuz değil mi? Sabah ne zaman oluyor? Seher vakti. Seher vaktini sormuş da bir kardeşimiz. Seher vakti ne zamandı biliyor musun? İmsaktan eve. Ya sahur yemeği yediğin vakittir seher vakti. Ne zaman imsak atınca ne oluyor? Gece bitiyor. Ne zaman oruca niyet ettiğin zaman ne başlıyor? Çünkü gece oruç tutmak nedir? Çayış değildir. Gece oruç var mı? Gece mekru. Ne zaman oruca niyet ediyorsun? İmsakta. İşte o imsaktan sonra ne giriyor? Gün giriyor. İşte sabah o vakit hemen okumak lazımdır. Akşam ne vakit oluyor? Güneş batmakla. Güneş batınca ne zaman orucu açıyorsun? İşte gece girince açıyorsun. Gündüz bitiyor. İşte dolayısıyla bu duayı bu şekilde okumak lazım. Sonra okursun. Efendim yanlış okursun. İklastız okursun. Efendim veya manası düşünmeden okursun. Kahfette okursun veya efendim vaktini saatini geçirirsin. Sabahın onunda okursun. Dokuzda başına bir bela gelir. Ondan sonra gel bakalım hoca, ne oldu? Ben duayı okudum da 11'de başıma böyle bir şey geldi. Kaçta okudum? 10'da. Sabah kaçta oldu? 5'te. Beşte. Oho! 5'ten alıp hemen dünya yıkılır. Yani sen sabahın başında, akşamın başında okuyacaksın. Neden? Ben de diyorum 2 senelik garantisi var. Efendim bir e, bulaşık makinesinin. buçuk sene sonra götürsen ne yaparlar? Karanti süresi geçmiş. E sen şimdi sabah insaktan beraber akşamın garanti süresi bitiyor. Sen ondan sonra beş saat sonra uyanacaksın da okuyacaksın. Kim bekler seni? Onun özel melekleri var. Görevlisi bu duanı. Efendim onun dedi ben felci oldum da niye olduğunu biliyor musun dedi. O sabah okumayı unutmuştum dedi. Ya işte bu da böyle bir şeydir ha. Ama dersen ki ya o zaman ben her sabah okurum da hiç ölmem falan öyle bir şey. Kimseye olmamış. Neden? Zaten öleceğin sabah onu unuttururlar. Öyle bir iş gelir başına ki aklını bile unutursun. Bu ayrı bir şey. Ama aklın başındayken oku da en azından okuduğum gün garantiye gir. Allah'ın izniyle. Şimdi dua kitabımızın neresinde? Yeni kitaptan söylüyorum. 188 189'da bu anlattıklarım var. 190'ın başındaki bir buçuk satır Yeni dua kitabında 190. sayfanın başında Bismillahirrahmanirrahim şurası şu kadar. Kaç kere okunacak? Üçer kere sabah akşam inşallah devam edenleri olalım. Ne kadar hasta, yorgun, şu bu yolcu olsak bunu bırakmayalım. nazlerimizin korkanlara, yola çıkanlara işte dua işleyenlere tavsiye ettiği bir duadır. Yani mutlaka bunu okuyun en azından. <gülüyor> Daha çok dualar var. allah Teala hepsini nasip eder inşallah. <gülüyor> Efendim neticede Haccal tabii ki herkes gibi öldü. Öldü. Vasıt diye bir şehrin kurmuştu Basra ile arasında. Kendi kurmuştu orayı Vasıt şehrinde. Öldü. Dedi olan benim mezarımı bırakmazlar. Eşerler de beni parçalarlar, kuşak arkaya gelme derler dedi. Onun için tağın başına gömdürdü. Üstünden de su saldırdı ırmak kenarından böyle bir şelale gibi. <gülüyor> Rahat kalayım dedi çabasa. Hakikaten milleti çok şey etti, kırdı geçirdi ya. Efendim? Öldü gitti. O ölünce İbrahim Netare Hazretleri İmam-ı Azam'ın hocasıdır. O duyar duymaz sevincinden ağlamaya başladı. elhamdülillah. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri Megire valisi de onu azlettiler bunun yüzünden. Bundan mutlaşmıştı. Falan Ömer bin Abdülaziz Hazretleri hemen şükür şehrine yaptı. Hacca ölmüştü o Hasan-ı Basri Hazretleri Vallahi Allah'a efendim şöyle bir hutbe okudu. Allahümme ente emekte ve faqta'a en Ya Rabbi onu sen öldürdün. Bütün çıkarttığı zulüm adetlerini de öldür ya Rabbi. Bu zulümler devam etmesin Evet. Bize küçük ve sakat gözlü olarak geldi, kısa parmakları vardı, ellerini uzatırdı. Halbuki o eller Allah yolunda bir kere terlemedi. Allah Allah. Yani at, ata dizgin vururken adamın ter, eli terler ya, dizgin elinde, o çöllerde. Yani çok haklı yere katıldı. Çok işler yaptı, hamazanı basit ediyor. Vallahi diyor eli bir at dizgininde Allah yolunda bir keret Ya Yani yaptı efendi ve için işte böyle taraf için. gecir. Saçını uzatırdı, kıvırcık yapardı, yürürken elini kolunu sallar, büpürlenirdi. Hutbeye çıkıp gevezelik ederdi, hutbe okurdu, namazı geçirirdi. Ne Allah'tan korkar, ne insanlardan utanırdı. Şimdi cuma hutbesi biliyorsunuz herkesin eskiden böyle camiler yok. Cuma kaç yerde kılınırdı bir şehirde? Bir yerde kılınırdı yani. Basta da bir yerde. Küfe bir yerde. Şam bir yerde. Onun için herkesle Cuma kılmaya mecbur olduğunda bu da lafını dinletmek isteyince bu idareciler ne yapacak şimdi? <gülüyor> Hutbedin bütün hepsini dökecek. E çünkü bu hutbeden dolayı ne yapıyor? Efendim oturuyor adam. Hutbede konuşma Yok. Hutbede işaret yok, hutbede çıt yok, ulan nasıl bulmuşum hutbede diyor ki, işiyor mevzulara. Bu Emevi halifeler hep böyle yaptı. Mervan da öyle yapar bir kere. Ebu Zahidin Hudriyadu'na Medine'de bayram namazından efendim evvel hutbeye çıkmak istedi. <gülüyor> Hutbe bayram namazında ne zaman? Namazdan Sonra. O niye öyle istedi? Namazı kıldırdın mı dedi, hepsi çıkar. Beni gitse dinlemez dedi. O da bozuklardan ya. Sahabe de var. Ebu Seyyid-i Özdemir dedi ki ben de ne dedi öne aldım dedi. Ebu Seyyid-i Hudri kalktı razıya Allah'ın. Dedi bu Resulullah'ın sünnetine muhalifdir. Efendim önce namaz. Dedi ki sen çok konuşma. Efendim her taraf polis dolu. Adam başı bir polis dikmiş berman. Ebu Seyyid-i Hudri baktı ki tehlike var. Oturdu mübarek. Şimdi, doğruyu söyledi mi? Söyledi. E değiştirmeye elinden gücü yetti mi? Yetmedi. Allah ne buyuruyor? Ne ayet ben var var ya? İdehtedeydim. Sen ilayetteysen sapıdanın şaşırması sana zarar vermez. Ama bu ayeti iyi anlamak lazım. Kalktı orada tebliğini yaptı mı? Sünnet budur dedi mi? E dedi, e, bütünü ne yaptın her taraf polis olmuş. Mervan'ın şurtası. Ne yapacaksın? İşte sahabenin başına böyle işler Geldi. Ondan sonra. Hazreti Osman Efendi bize de dediler? Yahu bir imam var başımızda. Fitnenin biri. Ne yapacağız? Uyalım mı? Uymayalım. E buyurdu ki e, Resulullah ne buyurdu? sallu halfe kulli beri imam fakir. İyi kötü herkesin arkasında kılın. Hacca imam oluyordu. Ne kadar sahabe tabirin haccacın arkasında uyuyor muydu? Uymuyor muydu? E uyuyordu. Çünkü her sünnet itikadında. Çünkü Resulullah'ın buyruğunda ne var? İyi kötü her imamın arkasında kılın. ''Ve cahil yu mağdur yu berin vıfacî'' İyi kötü her emirin beraberinde cihada gelir. Çünkü bunlar umumi işlerdir. Bunlar da İslam'ın kelimesini bölmemek lazım. Tabi Allah bu ederse Allah başımızdan defetsin. Ayrıca de Allah. Ebu Halid ibn-i Zeyd, Ebu Eyyub Eyyûme'l Ensari Hazretleri. Bu zat kimin ordusuyla geldi İstanbul'a? Yezid'in ordusuyla. Ama neden Rasulullah ne buyuruyor Bukhari hadisinde? İyi de kötü de olsa her emirle cihata çıkın. Eusudan Hazreti kiminle cihata geldi? Rumlarla Bizans'tan cihata geldi. Yok, Yoldaşı ilk oldu. Onun için tabii bayram namazı, cuma namazı cihat meseleleri bütün toplumu efendim e, ilgilendirdiğinde bu konularda bölünmeye istamiyet e, izin vermemiştir. Dolayısıyla efendim Ebu Said gibi sahabe Çıkma imkanı bulamadı Tehlike olacak diye durdu Bunun gibi yani Efendim Haçhaç haç da Bir gün çıktı ee, Hutbeye Şamlıları met etti Iraklıları Akşamı etti <gülüyor> Akşamı etti ya. Ondan sonra müezzine dedi ki Ezan oku Bir ezan Cuma'yı kıldırdı Bir ezan da İkinciyi duyurdular, bir heyecan da akşam duyurdular. E, yapar ya, alçaktır, <gülüyor> Ondan sonra, işte orada bu kadar sahabe var, bu kadar insanlar var, kimçe çıkıp da bir şey Ne yapacak? İşte onun için basire azizleri buyuruyor ki, ya minbere çıkar, dur dur dur konuşur namazı geçirir. Şimdi bilen, ha bu şey varmış Şemseddin Yeşil. Şemseddin Yeşil'in anlatım benim büyüklerimiz, babamlar vesaire tanıyanlar da var. Şu et yemez varmış şeyde. Duydunuz mu onu? Muhit atı et yemez. Şu sahilde. Orada bir camide o vaaz ederdi. Kutbe. Karı erkek karışık e, cumada otururlar. Bütün millet. Ya, herkes de gitmiş oluyor. Eskilere soruyorum hepsi. Çok hakik. Kimmiş orada? Cuma geçermiş. Yani ikinde olur mu şu ala hütbede? Yani bu millet. Harbiçi 40 tane cami var. Her yerde cami var. Huston istiyor. Bir tanecik ne diyor ki ya? İkinde oldu diyor. Al ne hütbesi kardeşi. Yani anlayabiliyor musunuz? Hiçbir korku yokmuş. Millet kaptırıp gidiyor. Yani bu zamanda böyle. Hepten cahili. Sivriye çıkmış. O zamanda tabii hali insanlar var ama ne yapacak? Bak ne diyor Hasan-ı Basri? fevkallâh ve tehtevummiyetü elfin evi zidûl. Fevkinde Allah var Celle Celaluhu. Allah da Emrinin altında yüz bin veya daha fazla ordusu var. Ya billahi kullu kâle s-salâhiyyur racûl. Birisi diyemiyor ki adam namaz geçiyor. Birisi diyemiyor diyor Hasan-ı Babsaz'dan. Fümme kâle hâle hâle hâle dûne dâlike seyhû ve s Bu kılıçla kamçı var ya diyor bu kılıçla kamçı milletin ödünü koparttı. Tabii ki allah Teala da bu gibi durumlarda kendinizi tehlikeye atın buyuruyor mu? <gülüyor> Buyurmuyor. Yani çünkü adam, bi bilmiyor mu? He? adam bilmiyor mu? Adam bilmiyor mu Cuma'nın saatini? Adam bilmiyor mu içindeyin geçtiğini? Adam biliyor. Bile bile bunu yapıyor. Niye? E sen çık bir şeyle bakayım. Öldürtecek. E tabi ki ee, bu kadar sıkıntılı zamanlara kaldılar. Hüzeyfer radıyallahu anh, danrivat Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem la ebbe gillin yu minen bir Müslüman kendisini alçak etmesi yakışmak dediler ya Resulullah Müslüman kendini nasıl alçak eder? buyurdu ki yetiharroldu minel bela lima la vudiygu gücü yetmeyecek belaya kendini hedef ederse bu hadise dikkat senin gücü yetmeyecek takat yetmeyecek bir bela var sen kendini ona hedef edersen Kendine yapmış olursun. Zelil etmiş olursun. Buna da müsaade yok. Tabii ki El-Firavun malaha hutak müsneli Bursa'yı. Gücü yetmeyen bedavadan kaçmak bütün peygamberlerin sünnetlerindendir. İbrahim Hasan da muhacir. Bütün peygamberler muhacir. Muhacir sıkmak nereden geliyor zaten? Gücün yetmeyeceği şeyden kaçmak mı geliyor. Ebu Sa'id-i'l-Gudri'nin o devar-ıvatiyle, bak bu hadiste saygıdır. Deminki hadis Ahmet ibn-i Hanbel, Tirmizi, İbn-i Bu hadisi yine İbn-i Mace, Ahmet ibn-i Ne kadar sağlamadiyiz. İyi dinlerseniz güzel bir mana var. İnne Allah aleyhesele abdeyi vel kıyâme, hattâ gûle mâmeyâkili âvâyetel münkeben tünkevâ. Allah bir kuluna kıyamet günü soracak. Bize de soracak mı? Soracak. Ne soracak? İçki içenleri gördün niye gerçeği. Kumar oynanıyordu diye yasaklama. Zina ediyordu niye engellerler Mesela hepimize soracak mı onların? Evet. E soracak. E ne yapacağız şimdi? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kul böyle durup kalacak. Ama veli an Allahu abdan hujjatuhu. Allah okulunu kurtarmak isteyince ona bir delili yani cevap vereceği bir hüccet öğretecek. İçine atacak. Ne diyecek? Kana yağalım. Neden öyle insanlardan korktum Senin de affını umdun. Yani insanlardan korktum, insanlar affı yoktu. Ama senin affın vardı. <gülüyor> Allah diyor kuluna böyle öğretirse kul yakayı kurtaracak. Ha bu demek değil ki vaz iyilik emredilmesi, verilmesi denildi. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani geçen bir arkadaş bir geldi her tarafı suçladı sokmuş. Ulan ne oldu sana? Ya dedi bir dalgın bir meyhanenin birine dedi. Kapatın lan mafatın lan beni bir dövdülerdi. Daha böyle şişti. E şimdi böyle bir şey var mı? E sen şimdi işte adama gidip de helal haram de yeter. Bir derece. Şimdi gidiyorsun kapatın lan burayı falan. E yersin tam sopayı ya. E, ama Allah için yedi. Tamam Allah için yedim. şey demiyorum da bana niye gelip demiyorsun ki halim var? Tam senin bana geliyordun. Ben sana böyle bir vaaz etmedim ya. Ben sana böyle bir vaaz etmedim ya. Şimdi gir plaja efendim, milletin tamam mı? Kar bu böyle bir şey ya. Ya zaten adam açmış. E ne yapacaksın şimdi? Senin buna gücün var mı? Ha, belediye neyse olursun da başka. E şimdi şunu da ben istiyorum, senin böyle bir gücün varsa bunu uygularsın değil mi? Uygularsın. Ama sen müferif bir vatandaşsın. Elinde bir gücün yok. Ancak ne dersin? Allah böyle buyurdu, kasırı şeyle buyurdu. Helal var, haram var, cennet var, cehennem var. Bunu anlatırsın. Anlatırsın ama senin yaptırım gücün var mı? Yok yaptırım gücün olmadığın yerde de kalkıp da bir olay çıkartma İslamiyet'in müsaadesi var mı? Yok sadece tebliğ görelim var. Tebliğ. Ama yaptırım demek güç ister. İşte Resulullah ne buyuruyor? Efendim takat yetmeyen belaya kendini namzet ve hedef etmesin Müslüman. Takat yetmeyen. Dikkat et. Güç etmeyen şeylere bir düzgün yok. Ancak İslam'ın bize vazifesi iyiliği emredin kötülükten değil. Her zaman burada fırsat bulunamaz değil mi? Evet. Dolayısıyla bazı şeyleri de gördüğü zaman diyor feylem esadda, febrisani -feyle eli yapabilen eliyle yapamayan diliyle. Evet, şu anda elle müdahale durumu bizde imkanımız yok. Ancak var. Nerede var? Kendi evimizde var. E benim çocuğum eve şarap getirip içeceği zaman da ben o şarap şişesini kırmaya yetkin var. Ha yani senin evinde, senin idaren altında yetkin varsa orada işler yapabilirsin. Ama karışamayacağın insanlara müdahale ettiğin takdirde bir olay çıkacak, kavga gürültü çıkacaksa buna İslamiyet sana böyle bir zorunluluk getirme. Efendim ne yapsın hünkâr göre? Eliyle müdahalesi O imkan zamanında. Fehriye Vistatok elle müdahale durumu olmazsa Fevliysen diliyle Söylesin fevli mesutlar Fevli kalbi Onu da yapamayacağı durum olur değil mi Bazı gelip bir diliyle konuşmak bile adamın ne yapar kellesini Götürür işte haçak gibi adamın karşısında iki kelime konuştuğunu keller gider Ha bu durumda da ne diyor İmanın en zayıf derecesi olarak Kalbiyle Ya Rabbi ben razı değilim ama elim dilim yetmiyor Desin Tabii ki Müslümanın bundan aşağı bir mertebesi yoktur Zaten bundan eserde da iman yoktur. Çünkü o zaman haramları helal görme durumuna dönersin. Normaldir ne var? Dediğin zaman zaten Allah'ın yasağını efendim bu bah sayarsan kafir olsun. Orada iman arama. Orada iman arama. Velakin e, İslamiyet zamana göre, zemine göre, konuma göre, duruma göre, adama göre hareketi emretmiştir. Bunları iyice bilmezsek Baltayı taşa vururuz. Bir şey değil balta körlensin de arkadaki birçok Müslüman'a da sıkıntı yaparız. İslamiyetin birçok vazifelerinin geri kalmasına sebep oluruz. İşte sahabe-i kiram gibi zatlar tabi-i nizam hazara halleri haç çaktıyor adamların eline düştüklerinde yaptıkları muameleleri bir misal olarak. Yani dersimizde geçmiş oluyor. Burada bize de neler var? Dersler var. Allah almayı nasip eylesin. آمين <Sessizlik> سبحان ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشريك وعاجره وعاجره ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا على علاكم وتورشدا اللهم ربنا أتنا من لنك ورحمتنا وحي لنا من أمرنا رشدا آمين. اللهم ربنا اتمل لنا نورنا وغفر لنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعليه وصحبه وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين. فالحمد لله رب العالمين